1768 numaralı konu, Abdullah bin Mesud'un Hazreti Peygamber'in isteği üzerine onun huzurunda bir hutbe irat etmesi, Ebu Derda, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir gün bizlere bir hutbe irat ettiler, hutbelerini bitirdikten sonra da, ey Ebu Bekir, kalk sen de bir hutbe irat et, buyurdular, Ebu Bekir Sıdlik kalkıp Hazreti Peygamber'in hutbelerinden daha kısa bir hutbe okudu, onun yerine oturmasından sonra da ey Ömer kalk bir hutbe de sen irat et buyurdular. O da Bekir'inkinden de kısa bir hutbe irat etti Hazreti Peygamber bu kez ey filan kalk ve bir hutbe irat et dediler. Söylediği adam kalktı konuşmaya başladı fakat kendisini zorlayarak süslü ve güzel konuşmaya çalışıyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona ''Sus ve yerine otur, çünkü güzel ve süslü konuşmaya alışmak şeytandandır ve ifade güzelliği bir çeşit sihirdir.'' buyurdular. Sonra da İbni Mesud'a dönerek ''Ey Ümmü oğlu, şimdi de sen bir hutbe irat et.'' dediler. İbni Mesud da kalkarak Allah'a hamdüysen alır ettikten sonra şunları söyledi. Ey insanlar, şurası kesindir ki Allah Rabbimiz, İslam dinimiz, Kur'an rehberimiz, Kabe kıblemiz, Hazreti Peygamberi işaretle şu zat da Peygamberimizdir. Allah ve Rasulünün bizler için razı olduğuna biz de razıyız. Onların bizim için güzel ve hoş görmediklerini biz de hoş görmeyiz. Onun bu sözleri üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular: Ümmü Abdin oğlu çok doğru söyledi. Ümmü Abdin oğlu isabet etti ve doğruyu söyledi. Allah Teala'nın ve Ümmü Abdin oğlunun benim ve ümmetim için razı olduklarına ben de razıyım. Hazreti Peygamber, İbni Mes'ud'a, kalk ve konuş, buyurdular. Bunun üzerine İbni Mes'ud kalktı, Allah'a alır edip Hazreti Peygamber'e salatü selam ve kelime-i şehadet getirdikten sonra şunları söyledi. Ben Rabbe olarak Allah'tan ve din olarak İslam'dan razı oldum. Allah ve Resulü sizler için nelerden razı ise ben de onlardan razıyım. Onun bu sözlerinden sonra Hazreti Peygamber de Ümmü Abdin oğlunun sizler için razı olduğu şeylere ben de razıyım buyurdular.